Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzünde müminlerin günlük hayatını etkileyen ve yönlendiren pek çok konu işlenmektedir şüphesiz iman ahiret tevhid, peygamberler, ibadet dünyaya tenezül etmemek bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'in üç ayetinden birinde neredeyse dikkat çeken konulardır Bu mübarek sure müminlerin bazı özelliklerinden söz ederek başlıyor mümin insan kalitesini tarif ediyor Nuh aleyhisselam olayı kıssası bir kere daha karşımıza çıkıyor özellikle Nuh aleyhisselam ve diğer peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilme nedenlerinden birisi tek neden değil şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teselli edilmesidir yani bir peygamber olarak toplumda karşılaştığı şeylerin kendisinden önceki bütün peygamberlerin benzerini karşılaştığı ve sıkıntısını çektiği şeylerdir denmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yine bu cüzde yani 18. cüzde insanın son nefesiyle ilgili yani ölüm öncesiyle ilgili ölümle ilgili kıyametin öncesindeki sura üfürülmesiyle ilgili ayetler var ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan yani iman etmeyenlerin sonunda yuvarlanacakları gelecekleri nokta var Bu mübarek Kur'an cüzünde en çok dikkat çeken ve günlük hayatı çokça etkileyen konulardan birisi de zina kazıf ve li'an diye Arapça Kur'an ifadeleriyle zikrettiğimiz e, cinsel hayatla ilgili 3 ayrı konuda Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükümlerdir Zina bildiğimiz gibi nikahsız kadın ve erkeğin işlediği cinsellik suçuna verilen isimdir allah Teala kitabının bu bölümünde zinayı yasakladığı gibi cezasını da belirtmektedir Zina ile dolaylı bağlantılı gibi duran bir suç da Müslüman iffetli namuslu bir kadına zina yaptığına dair iftirada bulunulmasıdır buna kazif denir Arapça ifadesiyle din teriminolojisinde ee, yani çirkin bir işi zina işini yaptığını bir kadın için söylemek bununla ilgili ağır ceza vardır bu çok büyük bir suçtur bir başka e, cinsellik etrafındaki olaylardan biri de erkeğin karısını evli olduğu karısını zina yapmakla işte doğuracağı çocuğu başkasından olmakla itham etmesidir bunun da e, bir İslam mahkemesi önünde ağır yeminler yapılarak e, haklının haksızın belirlenebileceği bir denge kurulur, kurulur. Kurulması gerekir. Bir başka konu bu mübarek cüzde ifk olayıdır. İfk olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımı annemiz Ayşe radıyallahu anhaya yapılan iftiradır ki Allahu Teala bu cüzde Kur'an ayetleri ile Aişe annemizi ibra etmiş onun faziletine de delil olmuştur bu Elbette ki Aişe annemizin yerler gökler kadar temiz tertemiz olduğunun Kur'an'la belgelenmiş olması onun şerefini ve azametini gösterdiği kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin mübarekliğini de belgelemiş olmaktadır yine önümüze konan Kur'an hükümlerinden biri olarak e, İslam toplumunda müminler arasında fuhuş ve fahiş kavramlarının yani gerek cinsellik ihtiva ettiği için fuhuş ifade edilen ya da toplum ahlakını zedelediği için fahiş yani aşırı bulunan e, kavramların olguların e, yayılması konusunda içinde sempati bulunanlara Allahu Teala'nın ciddi bir azap tehdidi vardır çünkü müminlerin içinde mümin toplumda böyle şeylerin yaygınlaşması iman ve imanın gereği olan ahlakın zayıflamasını gerektirir ki bu ciddi bir tehlikedir İslam toplumu Müslüman toplumu açısından tehlikedir Allah muhafaza buyursun yine karşımıza çıkan hükümlerden biri olarak yani Müslüman bir insanın özellikle de yakın akrabasından gördüğü sıkıntılara karşı affetmeyi merhametli olmayı bağışlamayı tercih etmesi Kur'an-ı Kerim'in tavsiyelerinden biridir ve evlere girilirken izin istenmesi Müslümanın evine Kapısına vurulmadan gelebilirsin buyur denmeden girilmeyeceğine dair de ayetler bu cüzde bulunmaktadır beraberinde göz güvenliği olan namus güvenliği olan bir toplum Allahü Teala istiyor bu sebeple mümin erkekler de mümin kadınlar da gözlerini koruyacaklar gözü salınmış insan Allah'ın rızasından uzak kalabilir bu hatırlatılmış oluyor. Zina haram edilirken bakıyoruz ki ayet evliliğe doğru teşvik ve yönlendirme yapıyor allah Teala'nın fakirlikten dolayı evlenemeyenlere yardım edeceğine dair vaadini hatırlatıyor ayetler kesinlikle Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz O'nun her dediği haktır diyen bu şekilde anlayacak yani fakir, zengin önemli değil evleneceğiz çalışacağız Allah muhakkak bereket verecek buyurmaktadır. Yani bunu hissettirmektedir ayetler. Ve bu mübarek cüzdeki konulardan biri de Allahu Teala'nın nuru ile ilgili ayettir. Allahu nuru semavati vel ard. Allah yerlerin göklerin nurudur. Ve onun nuru şöyledir diye tanıtan ayet vardır. Bu nur ayeti de tıpkı ayetel kürsi gibi hani taa Bakara suresinde öğrendiğimiz ayetel kürsi gibi mümin insanın Allah'a imanını kuvvetlendiren ne büyük Allah'ım var benim ne büyük Allah'a kulluk yapıyorum dedirten ayetlerden birisidir yine bu cüzde münafıkların bazı özellikleri karşımıza konuyor münafık kimdir? nasıldır özelliklerinden söz ediliyor onların ve kafirlerin Allah'ın hükmünü kabul etmemekteki inatçılıkları ve akıbetlerini tehlikeye atmaları ile ilgili ayetler var ve çok dikkat çeken bir başka ayette allah Teala'nın iman edenlere dünya otoritesini üç şarta bağlı olarak nasip edeceğini belirten ayet var 1- namaz kılmak 2- zekat vermek 3- emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapmak namaz ruhun ve bedenin Allah'a teslim olmuşluğunu gösteriyor zekat ekonominin Allah'a ait olduğunu gösteriyor kuralları açısından emri bil ma'ruf, nehy münker de dini yaşama ve kötülüğü engellemede başı boşluk olmadığını, herkesin ümmetin bekçisi olduğunu, ahlakın bekçisi olduğunu gösteriyor. Bu üç şey gerçekleşince de Allahu Teala ümmeti Muhammed'e, müminlere dünya hakimiyeti verecektir diyor ayeti celile. Çocuklar da dahil olmak üzere yatak odalarına, özel mahrem yerlere girilmesinin ancak izinle olabileceği bu mübarek cüzde bir kere daha belirtiliyor akrabaların birbirlerinin evinde nasıl yemek yiyeceklerine dair kurallar zikrediliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısında nasıl edepli olunması gerektiği, onunla konuşmanın nasıl edepli, onun sünnetini dinlemenin hangi edepli şeklimizle olması gerektiği anlatılıyor ve Kur'an-ı Kerim'in bereketi müşriklerin Kur'an-ı Kerim'le ilgili şüphelerinin dayanakları üzerinde de ayetler bu mübarek cüzde var Velhamdülillahi Rabbil Alemin